Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vel âkibetu lilmuttakîn. Ves salâtu ves selâmu alâ seyidinâ ve nebiyyinâ ve şefî'inâ Muhammed. Ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum aziz 'alayhi ma'anittum harisun 'alaykum bil melinir raufir rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu Alleye Azim, Sallallahu ve belli ve min bi kalbin Çok aziz ve pek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 bir başkası değil Allah böyle istiyor yarattığı kullarının saadetini vaz ettiği dini nizama bağlamıştır mülkün sahibi ve razıytu lekumul islam sizin ancak dininizin İslam olmasından razı oldum saadetinizi de o nurlu yolda kıldım diye buyuruyor ı Kerim'de muhtemem ünlüler cumalardır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 dönecektir diye ısrar ediyoruz muhterem müslümanlar. Ve de şunu ifade ediyoruz tabii dünya faniidir. 1400 senedir İslam şahlanmış durumda. 1300 kusurunu öyle kabul edelim. Son bir asırdır alem İslam'da bir sarsıntı, bir bölünme, dış görünüşüyle bir perişanlık var. Yüce Rabbimiz imtihan ediyor muhterem müslümanlar. Ayeti kerimeyi defaatle okuduk tekrar okuyoruz.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 Hazreti Muhammed'in şerefine Yüce Rabbim bizi onun nurlu yolundan ayırma Ayın. Muhterem Müslümanlar Evvela Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz Dersimizin ser levhasını tezgin eden ayeti kerimede Allahu u Zül Celal Resulü için ne buyuruyor bakınız Estaizu Billah Lekad ca'ekum min enfusikum aziz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 cennetlerin ve gönül nimetlerinin kendi nurundan halk edildiği büyük insan Cenab-ı Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bizim içimizden çıkmıştır Ya, yoksa Mevla isteseydi Cenab-ı Cibrilleri, Mikailleri onun gibi bir büyük melek halk etmek suretiyle bu zat peygamberiniz derdi hayır bize bizim içimizden peygamber gönderiyor ve bizi ona ümmet kılıyor Elhamdülillahi Teala. "Lekad ca'akum rasulun min enfusikum aziz." Kendi nefsinizden size çok aziz bir peygamber gelmiştir. Muhterem Müslümanlar, Aleyhissalatu vesselam'ın sözleri bizim içimizden, bizim içimizden bize benzeyen ve evladı Adem olarak bir peygamber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 Meleklerin kendisine sevde edilmesi hadisesi ve yeryüzünde halife olarak yaratılış hakikati Kur'an-ı Kerim'de Esen yedibillah ve iz qala rabbuka lil melaiketi inni fil ardı halife sayfa ileriye doğru okuduğunuz zaman hadise olduğu gibi kelamullah'ta anlatılıyor muhteremimiler. Evet. Cenabı Adem Aleyhisselam cennettedir. nimetlerle perverdedir.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 Hz. Adem'le Cenab-ı Havva'ya imtihan. Muhterem Müslümanlar, biz de dünyada devamlı imtihan içindeyiz diyoruz ya, bu da Hz. Adem ve Hz. Havva'nın imtihanı. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ شَجَرَةً فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ Eğer bu ağaca yaklaşır da meyvesinden yerseniz, zalimlerden olursunuz. Muhterem Müslümanlar, İblis aleyhillâne,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 Allahümme inni e'unzü bike min şerri nefsi Ya Rabbi sana nefsimin şerrinden sığınırım Ümmetine talim için muhterem Ümmetine talim için tamam mı? Kendi masum olduğu halde yine bir hadis-i şeriflerinde Allahümme la ila nefsi tarfete ayn ve la akalle min zalik Ya Rabbi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 nefsimizin tepmesini yemekten bizi uzak tutmasını alemlerin yüce Rabisinden istiyoruz. Evet muhterem Müslümanlar. Peygamber Efendimiz <gülüyor> Allahümme inni e'uzi min şerri nefsi Ya Rabbi sana nefsimin şerrinden sığınırım. Ve min şerri kulli zi şer. Alemde ne kadar şerri olan mahlukat varsa hepsinin şerrinden de sağa sığınırım Ya Rabbi. Ve min şerri şeytan Şeytanın şerrinden de sana sığınırım Allah'a. Biraz sonra söyleyeceğiz muhterem Müslümanlar. Hazreti Adem aleyhisselama secde et emriyle bütün melekler secde, secde ettiler. İlla iblis. Eba ve minel kafirin. Onu topraktan halkettin, beni ateşten, lavdan halkettin, ben ondan aftalım diye kıyas, fasit bir kıyas yapmak suretiyle Emri Hakk'a muhalifel etti, kazık gibi durdu hain. Cibriller, Mikail'ler, İsrafiller, Emsali, bütün melekler, kaç milyar, kaç trilyon, ne kadar melek bilmiyoruz tabi. Adetlerini Allahu u Zülcelal bilir. Bu emre imtisalen Cenab-ı Adem Aleyhisselam'a bu secdeyi taabbüt, ibadet secdesi değil efendiler. Bu secdeye secde tahiyye denilir.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 anlayıverdi birden. Vahyi Batini ve ilham-ı yoluyla. Yusuf evladım bunu sakın ki olaki kardeşlerine anlatma seni kıskanırlar. Fakat olan gene oldu muhterem Müslümanlar. Kur'an-ı Kerim ve sureyi Yusuf bu Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'ın Mısır azizi olması mevkiine geldiğinde tahakkuk ettiği geçen büyük hadise Ahsenül Kasos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 11 kardeşine de ayrı ayrı sonradan risalet verildi, peygamberlik verildi. Evet muhterem ünlüler. Cenab-ı Hak Celle ve Hazretleri cümlemizi nefsin şerrinden muhafaza bulsun. Hatta muhterem ünlüler nefsin şerri denince bakınız burada söz sözü açıyor. Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam köle olarak satılınca birbiriyle yakınlık hasıl oluverdi artık Melik-i Mısır'ın Mısır Azizi'nin hanımı Züleyha kölesi olan Yusuf'e aleyhissalatu vesselam sonradan peygamber oluyor tabi muhterem müminler aşık oluyor ve neticede şurası burası derken bir gün odasına kapatıyor Yusuf aleyhisselam muhterem müminler Allahu Zülcelal Yusuf kuluna öyle öyle güzellik vermiş ki <gülüyor> mantıkla ölçmeye kalkmayın. Mantığınız çatır çatır çatlar. Bunlar ilahi kudretle olan şeyler. Elimizdeki elimizdeki kitapların bazıları şöyle kaydetmiş. Yusuf Paşele selam nikap kullanırdı yüzünde diyor. Nikap kullanırdı. Nikapsız yüzünü gör, görenler Bazen günlerce yemez, içmezlerdi diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın mübarek cemalini örtüsüz, nikapsız görenler bazen günlerce yemezler, içmezlerdi diyor. Ben size defaatla söyledim. Fahri kainata sormuşlar, yarasüdallah, siz mi güzelsiniz? Allah'ın Yusuf kulumu güzel diye sormuşlar. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, Yusuf yüz güzelliğinde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 Ya Rabbi yüce peygamberine bizi öyle yaklaştır ki ruhumuz ruhumuz beş vakit 24 saat ve ömür boyu kollarının üzerinde ebediyete intikal edinceye kadar ruhen onun huzurunda olalım inşallah. sonra söyleyecektim ama peşin söyleyivereyim ne olur muhterem müslümanlar. Evet. Ya Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasını yine unutmasam dönerim inşallah söylerim. Seyyid Ahmed'i i Rufai Hazretleri. Seyyid Ahmed'i i Rufai Hazretleri Cenabı Hak şefaatine nail kılsın. Kibari kibarı evliyadan muhterem müslümanlar. Allah dostlarından Mana Mana erlerinden ve Rufai tarikatının başı kurucusu olan Seyyid Ahmeder Rufai Hazretleri Peygamberimiz İsham Sallallahu Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin ali huzuruna geliyor. <gülüyor> Babus Salam'dan giriyor. Hemen orada ekrekat tahiyyetül mescid kılıyor. Sonra kemali edeple huzuru fahri risalete kadar varıyor. Muvaceheyi peygamberi de şarıl şarıl gözyaşları lavlarla volkan gibi aşk ve imanıyla yanarak bunu söylüyor. Mir'atü'l harameyinde mellif kaydetmiş. Yusuf Nebhâni saadetü dârayîn'' diye bir eserinde, Salavah Şerif'den bahsettiği bir eserinde almış. Ben de size şu kıtayı naklediyorum, bakınız. Seyyid Ahmed i Rufa'yı, huzur peygamberide böyle muvacihede duruyor, bizim de varlıkta durup ''Essalatu vesselamu aleyke ya Resulallah'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya Nebiyyallah'' ''Essalatu vesselamu aleyke ya Habibullah. Es-salatu ve selam aleyke ya Halilallah. Es-salatu ve selam aleyke ya men ersalek Allahu rahmeten lil alamin. İla ahireh okuyoruz, okuyoruz ya muhterem müslümanlar. Orada Seyyid Ahmed-i Salatu selamdan sonra şu kıtayı okuyor. Fi halati'l bu'di kunti ursiluha. Ya Rabbi. Fi halatılburdü, kütürsül her, tıqabil alrza a nı, whi naibte. Vahadhi naibte ul aşbağı, qad hzrät. Fmdud bi fmdud yeminek, ki tahta bi hal şefeti. Peygamber Efendimiz Ali sallallahu aleyhi sallam filmize böyle münajatta bulunuyor, bir kütay ile, bir dörtlükle, yeni tabirle muterem sumalar. Ve şöyle diyor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 Saniyenin şu kadar da birinde, muhterem Müslümanlar, 2800'ü taksim ettiğiniz zaman 6 defa mı? Kaç defaysa ben pek kaleme vurmadım. Evet, 6'da birinde saniyenin ruhaniyet ışık suratından daha seri ama ışık suratında olsa varıyor, arzı tazim ediyor ve tekrar dönüyor muhterem Müminler. Şarani öyle diyor, Abdülvehavu artık birkaç sohbet dersimiz Neşe dersi, sevki dersi, aşk dersi, Hazreti Muhammed'in dersi olacak bu tarih Şarani öyle diyor, Kahire'de postumun üzerinde oturduğum halde, Kahire'de postumun üzerinde oturduğum halde, elimi Peygamber Efendimiz'in şebekesine koy, Resulullah'la müşafih eden hadis istişare ederim diyor.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 cezbe neşesine sahip Peygamber Efendimiz'i açıktan görür bir kişi Hoca Efendi Hadis-i Şerif'i okurken bazen böyle başını kaldırırmış bu Hadis-i Şerif çok zayıf veya mavzu dediğinde bazen da de başını aşağıya indirir tebessüm edermiş filan bir gün ders esnasında Hoca Efendi bu zatın tebessümünü görünce o Ahmedi i Bican, mehmet -i Bican Ahmediye, Muhammediye sahiplerinin halisesinde olduğu gibi muhterem müminler bayağı da kırılır gibi oluyor dersten sonra o zatı çağırıyor sen diyor benim takririm esnasında bazen tuhaf hareketler yapıyorsun bir de arasına gülüyorsun nedir bu hal cemaatın içerisinde pek uygun düşmüyor diyor ha, hocam diyor siz hadis takrir ederken peygamber efendimiz dersinizde hazır bulunuyor diyor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 Muhterem müminler, muzu peygamber efendimiz ya, dersi böyle biraz cilveli götürüyoruz. Evet, Cenab-ı Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasına nefis şerri meselesine duaya geçmeden, dönmeden Seyyid Ahmet-i şu menkıbesini tamamlıyorum muhterem müminler. Huzuru Peygamber'e durmuş Seyyid Ahmedi i Rufai Hazretleri böyle diyor. "Fi halatil bu'di kunt uzaktayken ruhumu gönderiyordum ya Resulullah tukab bil'ard anni wa hiya benim naibim vekilim olarak ruhum topraklarını pirinç parmakçıklarını altın şamadanlarını lahdin toz ve topraklarını öperek geri dönüyordu ya Resulullah ruhaniyetimi gönderiyor görüşüyordum ve hadihi navbatul esbahi kat hazrat şu an artık cesedimle geldim yarasıülallah. evvelce ruhumu gönderiyordum, şimdi cesedimle geldim huzurumdayım yarasıülallah. Fendüd yemin ete bir herşefeti, mübarek elini uzat, dudaklarında hazını ve nasibini alsın yarasıülallah diyor. Evet. Şu anda sıra cesedimin mübarek elini uzat dudaklarım da nasibini alsın ya Resulullah diyor. Muhtemelen Müslümanlar yanındaki ehli halinde gözleri önünde Peygamber Efendimiz mübarek elini uzatıyor ve Seyyid Ahmed i Rufay Hazretleri açıktan Resulullah'ın mübarek elini öpüyor. Olur mu? Ha? Kapı muhterem cemaati olur mu? Allah isteyince olur. Allah isteyince olur. Bunlar oldu da daha neler oldu muhterem Müslümanlar. Ama nasifsizler için maalesef maalesef yetmiş bin hicabla bu kapı örtülü. Sadece bir kapı değil yetmiş bin hicabla bu kapı örtülü. sizlere bunu anlatmak mümkün değil muhterem Müslümanlar. Biz biz Hatta şöyle diyeyim muhterem müminler bakınız, Hacı ve İsaade Mustafa Efendi hocamız hazretleri bazı mevlid cemiyetlerinde ağzından verirlerdi Hacı ve İsaade Mustafa Efendi hocamız bazı mevlid cemiyetlerinde Peygamberi Zişan, Zişan Efendimiz Ziya Efendi hazretlerine dolu dolu kaseyle kevser sundular diye verirdi, muhterem müminler. Her hali ukarda ben kardeşlerimle birlikte Resulullah'a kalbi yakınlığı niyaz ediyorum inşallahutaala. Evet muhterem müslümanlar Resulullah'ın duasını ele almıştık. Peygamber Efendimiz buyuruyorlardı ki Allahumma inni min sharri nafsi ve min sharri kulli zîşer ve min sharri şeytan ve min sharri kulli dâbetin ente âkizun binâsiyetihâ ya rabbal âlemin. Resulullah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 ve lakat hemmet behi ve hemme biha lule burhan bütün varlığıyla Yusuf'a e meyletti. Yusuf aleyhisselam da meylederdi ama lule er burhan rabi Rabbisinin burhanını görmeseydi O anda o andaki Yusuf aleyhisselamdan da bir meyil belki gelebilirdi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 ve ve hem belki ha levla rabbi babası peygamberdi böyle bir şeyin olması akıl bakımından dahi zor mu muhterem şumalar diye peygamber için allah zul celal isteyince deyince hiç de zor değil ilahi kudret sonra ruhaniyet ruh maldeset değil ruhaniyet ile yakub aleyhisselam sakın olaki ya yusuf böyle bir hale katiyetle deyince yusuf aleyhisselam katiyetle çekiliyor ve kendisinden uzaklaşıyor. Hadise biliyorsunuz. Züleyha arkasından koşuyor muhterem Müslümanlar. Yusuf Aleyhisselam'ın entarisini tutuyor ve arkasından entarisi yırtılıyor. Tam o anda Mısır azizi geliyor oraya. Züleyha görüyor musun? Yusuf bana musallat oldu demek istiyor. Benden beni istedi demek istiyor. Cenabı Yusuf Aleyhisselam da tam aksi oldu. Beni içeriye kapatan ve beni isteyen Züleyha'dır diyor. Mutaya Müslümanlar Mısır melikinin yakınlarından bir yavrucağız. 3 yaşında bir yavrucağız. Dile geldi, hakemlik etti. Hakemlik etti. Bakın dedi, eğer Yusuf'un entarisi önünden yırtılmışsa Züleyha doğru ve salih. Eğer arkasından yırtılmışsa Züleyha yanlıştır, kâzibedir. Yusuf sadıktır dedi baktılar Yusuf aleyhisselamın entarisi arkasından yırtılmış böyle olunca Mısır Meliki ya Yusuf sen bu hadiseden iraz et uzak ol Yazliha, sen de kendini çek çevir bir daha böyle bir şeyi görmeyim dedi ve günaha tövbe et dedi. Muhterem Müslümanlar öyle olduğu halde yine de Züleyha'nın tazikiyle muradına eremedi diye Yusuf aleyhisselamı zindana attırdı. Bir rivayette 9 veya 12 yıl zindanda kaldı. Dünya Müslümanlar Dünya Darul İmtiha Evet Eşeddül Bela Alel Enbiya Sımmel Evliya evet. Sımme Şüheda Sımmel Emsel Fel Emsel Yüpteler Racülü Alâ Kaderi Dini Muhterem Müslümanlar Belaların en şiddetleri Peygamberlere Sonra Veliler ve Alimlere Sonra Şehitler ve Erbabı ı İptilaya El emsel fel emsel. Herkesin dini ne kadar ise çilesi o kadar kavi olacaktır. Hazır olmuşsun. Ne demek o yani? E, dini kaviy olursa, ilim adam olursa tabii mücadele edecek. Tamam mı muhterem Müslümanlar? Ve mücadele ve cihadı esnasında da karşısına nice hendekler, barajlar çıkacak. Ayaklarının altına çöğürler, dikenler dökecekler.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 annesi ve babası Raziyyallahuhu anhuma, mütevessül mümler. Siz demek Muhammed'e inanıyorsunuz öyle mi? Evet. Allah'ın birliğine inanıyor, bütün putlarımızı itiyorsunuz öyle mi? Evet. Aşhedu Allah ilahe illallah ve aşhed anna Muhammedan abduhu ve rasulu. Mütevessül Müslümanlar. Cenabı Yasiri.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 bütün hücre hulul etmiştir diyor. Cenabı Ammar Rabbimiz şefaatlerine mazhar kılsın inşallahü teala. Müterem Müslümanlar Yusuf Aleyhisselam bu hadiseden bu hadisenin içerisinde kıssasını naklederken öyle diyor Kur'an-ı Kerim'de ve ma uberrü nefsî inen nefs le emaretun bis-sûi illâ rahime rabbî. Ey dostlar diyor, ey kardeşler ben nefsimi bütün noksanlardan ve günah ve mahsiyetlerden tenzih edemem. Zira nefis şiddetle kötülüğü emredicidir. Zira nefis inen nefse le emaretun bis-su'i illa ma rahime rabbi. Nefis şiddetle ve dehşetle ve insafsızca kötülüğü emredicidir. Ey niçin bizim işimizde bu imtihan için?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 belli bir çizgi, belli bir mertebede vardırlar veselam. Yemezler, içmezler, doğmazlar, büyümezler. İlahi nurdan hak edilmiştir. Cenab-ı Hakk'ın yok olun dediği ana kadar vardırlar veselam. Ama beşer devamlı mücadele ve cihat, Hani söz uzanur gerkalanın der isem dediği gibi Süleyman Çelebi'nin sözde uzanıyor muhterem müminler.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 Medine'de düşman bu var ya Rasulallah da böyle buyuruyorsunuz A'da aduvvike nefsü kelleti beyne cembe'ik Delikanlı evladım Muhterem Müslümanlar Hepinize birden sesleniyorum Nefsin genci ihtiyarı olmaz Rabbim muhafaza buyursun Kişiyi 99 yaşında da azdırabilir muhterem Emila Allah Şerrinden Hepimizi muhafaza buyursun ne hoca bilir, ne hacı bilir, ne veli bilir. Ancak ve ancak masumelen olan enbiyadır. <gülüyor> ya. Hani avamilde harfi bahsinde hocamız ezberletmişti. işinizde avamil okuyanlar var mı? Ennâsü kullühüm <gülüyor> heleketün illel alimun, Vel âlimûne kullühüm <gülüyor> heleketün illel âmilûn. وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ هَلَكَتُمْ اِلَّا الْمُخْرِسُونَ ve عَلَىٰ خَطَرِ نَز۪ينَ 45-50 sene evvel hocamızın önünde نَحِوْدًا عَوَامِلِ okurken harf-i cer bahsinde bu ezberlemiştik bazı eserler zayıf hadis olarak da almışlardır muhterem müslümanlar insanlar helaktedir alimler müstesna alimler helaktedir ilmiyle amel edenler müstesna İlmiyle amel edenler helaktedir. İhlasla amel olanlar müstesna. İhlasla. Sadece amel etmek kâfi değil. Allah için amel. İhlasla amel. Ya muhtemel ya. Rabbim bizi tevfik ve hidayetinle kuşat. Bizi bize bırakma. Vel muhlisune alâ khatar azim. nazim. Muhtemel Müslümanlar.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 Cennetteydi de hava validemizle nefsin şerrine oradan giriverdik. Ya. Bütün nimetler size halal müba. İstediğiniz gibi yiyiniz içiniz. Ve la hadi, hadhihi şecerete fe tekuna zalimin Sakın ola ki bu ağacın meyvesine yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Cenab-ı Hak böyle buyurdu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 ve yalan yere yemin edenlerin piri şeytandır muhterem Sımlar. Duyuyor musunuz? Allah'a sığınız. Yemini gamus diyoruz. Yemin illaghi, yemini laü, yemini münakkide, yemini gamus. Fıkıhta, şeriatta yemin üç kısımdır. Yemini laü, bir meret yanlış yere yemin etmek. Bunda muahaze yok. Yemini münakkide, bir meseleye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 İlim tahsili için gönderirken annesi evladım sana tek ve en büyük vasiyetim doğruluk ateş olup yaksa da doğru söyle diyor. Koltuğun altına 30 tane farz edin altın dikiyor. Yolda kervan önlerini kesiyor. Kervan önünü kesiyor eşkıya. Evet muhterem şubalar. Herkesi soyuyorlar, soyuyorlar. Bu çocuğa gelince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 ayrılmayalım inşallah evet. adem aleyhisselam şeytanın şerri nefsin de şerri birleşince ağaçtan yiyorlar muhtemel müslümanlar evet peygamber efendimiz hadis-i şeriflerinde allahumme inni a'azubike min şerri nefsi ve min şerri külli zişar <gülüyor> ve min şerri şeytan ve min şerri şeytan şeytanın şerrinden de sağansınırım rabbim buyuruyor halbuki ise مَا min مِنْ illa اِلَّا وَلَهُ şeytanun. Sizden hiçbiriniz yoktur ki bir şeytan ona musallat olmuş olmasın. Herkesin bir şeytanı var. وَنُقَيِّضْ لَهُ şeytanen فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Halik-ı hepinizin yanına bir şeytan koştuk, o onun arkadaşıdır. Devamlı o kimseyi Allahu u Zülcelal bu yolla imtihan içinde tutuyor. Bakalım ne yapacak diye.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 Pınarı büyük insanların kalbinden devamlı gelen yine iman, yine iman, yine iman. Muhterem Müslümanlar. Ya, fala yemuruni illa bi hayr. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, fala yemuruni illa bi hayr. <gülüyor> Benim şeytanım ve nefsim bana ancak hayrı söyler, hayrı ilham eder, hayrı ilka eder. Buyuruyorlar. Muhterem Müslümanlar.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 Muhterem Müslümanlar. Ya birer sürahi de biz içsek de şöyle ilahi aşk ile yanıp yakılsaydık. Latife ediyorum tabii muhterem Müslümanlar. Ya. Bugünkü dünyanın en korkunç tarafı kalpler ve ruhlar üzerine maddenin hakimiyeti. Materyalizm muhterem Müslümanlar. Kalpler ve ruhlar üzerine. Hoca mı? Vay yavrum vay, senin gibi hocaları şeytan iki parmağı arasında kıyamete kadar böyle zincir oynar gibi oynar ve oynatır da istediği kaba dökebilir Rabbimiz muhafaza olsun. Ne olacak? Büyük bir büyük bir yalvarış, büyük bir aşk, büyük bir sevgi ve büyük bir muhabbetle ve devamlı her nefes.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 efendi benimle istişare etti diye hanımın da iç aleminde güzellik ve iyilik meydana gelir istişare edip reyini aldıktan sonra şer'an Kur'an'en Muhammedi olarak en doğru neyse gene onu yapınız kadınların dediğini yapmayınız diyor Peygamberi Zişan Efendimiz. evet muhterem Müslümanlar Hz. Adem Aleyhisselam hanımın sözüne bakıyor ve ağaçtan odayıyor anında melekler gelip üzerlerindeki cennet hullelerini söküp alıp gidiyorlar. İkişte Uryan kalıyor. Latife ediyorum muhterem Müslümanlar. Cennetteki ağaçlar yapraklarını da vermiyor üzerlerini örtsünler. Ancak yemiş ağacı, incir ağacı yemiş ağacı yaprağını veriyor muhterem mümirler. Evet. Örtünüyorlar ve Cenab-ı Hak Havva validemizi ciddeye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 gaz yaşı ve bu dua. Rabbena zalemna anfusana ve illam tawfir Ey bizim Rabbimiz, emrine muhalefetle nefsimize zulmettik. Ve illam tawfir lana eğer bizi muafret edip de rahmetinle yarmamazsan hem lamu hem nunu erbabını malumu lenekûnenne minel hasilin korkun şekilde zarar ve ziyan eden kalanlardan olur. ya Rabbi. neticede <gülüyor> muhterem Müslümanlar kırk yıl veya neyse ben taklif edeyim kırk gün gözyaşı gözyaşı, gözyaşı, gözyaşı sonunda bu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 Muhterem Müslümanlar İmamı Tirmizi Sünnenin de naklediyor Hazreti Adem Aleyhisselam Muhammed'in Hürmetine bizi affet Deyince Kütüb-ü Sitte'den İmamı Tirmizi Sünenin de naklediyor Sahih Hadis-i Şerif Muhammed'imi nereden bildin ya Adem Muhammed'imi Nereden bildin ya Adem Onunla tevessül ediyorsun Ya Rabbi Beni Balçık'tan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 Muhammed'in Muhammed'in abdi ve rasuli Muhammed benim hem kulumdur hem de rasulümdür arşın üzerinde ismi ismi zatına izafet edilen adı adınla zikredilen bir zat yüce şeref sahibidir oradan bildim beni Muhammed'e bağışla bizi Muhammed'ine bağışla ya Rabbi diyor Adem Aleyhisselam Muhterem Müslümanlar Cenab-ı Hak sizi Muhammed'ime bağışladım ve affettim ya adam bunu ve o zat o büyük zat bizim peygamber efendimizdir kapı caminin muhterem cemaatı şanslıyız şanslıyız ya ya muhterem Müslümanlar mevahibiyle dünniye ve emsali bazı mübarek eserlerde Hz. Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak peygamberinden bahsediyor. Hazreti Muhammed'den bahsediyor. Muhammed ümmetinden bahsediyor. Onlar hamd ederler. Onlar şükür Onlar secde ederler. Onlar ibadet ederler. Onlar o mübarek peygamberimin ümmetidir deyince Musa aleyhisselam Allahum mecalni minhum alemlerin Rabbi yüce Allah'ım beni de Muhammed ümmeti kıl diyor.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 bir cilvedir bu haber alıyor gönül kulağından ki zürriyetinden yahut da ta cennette muhterem şöyle diyeyim bakınız yanlışlık olmasın cennet ve nimetleri içerisindeyken Hz. Adem Aleyhisselam gönül kulağından dinleyerek haber alıyor ki sulbünden Hazreti Muhammed gelecek ya 124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 bizi o aziz nebinin yolundan ayırma Amin. muhterem müminler tabi Resulullah'tan bahsedeceğiz artık bu söz açıldı inşallah gelecek cumalarda Resulullah Resulullah Resulullah ve yine Resulullah diyeceğiz inşallah -teala, mübarek sözü olarak bir tavsiyeyi yapayım ve dersi böylece kapatayım ezanımız okundu Allah'ın Resulü böyle buyuruyorlar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 buyurun aşk ile kelime-i şehadet eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibeyi münciye-i mübarekesiyle mevla cümlemize şene kapamak nasibi mukadder eyle hakkı hak bilip hakkı ıttıbak batılı batıl bilip batıldan içtinab beleyen zümreyi salihine ilhak eyleye şeriatı garrayi muhammediye mustafaviye temasuk ve ihtibalarımızı yemen fevma fe müzdade ile cümlemize ve bütün mümin kullarına cennet nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyyesi ile iltifat ve ikram ile subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el fatih